Şu halde evlilikte aranan vasıflar şunlardır. A- Akıl, zeka ve kabiliyet. B- İffet, namuslu olmak. C- Harama meyletmemek ve hukuklara riayet etmek. D- Konuşkanlık, doğruluk. E- Haya, vakar, edeb ve yumuşaklık. F- Ev işinde kadının bilgisi, nakış, dikiş, Yemek pişirmek vesairdir. Erkek hakkında ise çeviklik, çabukluk ve çalışkanlıktır. G. Evlendikten sonra itaattir. Bu hasletleri nazarı itibara alan ve bunun üzerinde evlenen mesud olur demişlerdir. Ebu Hanife'nin oğluna vasiyeti istikametin hakikatidir. Bizim imamımız Ebu Hanife, oğlu Hammad'a, Aşağıdaki tavsiyeleri yazdırmış, ona hitaben, evladım, bununla amel etmen çok faydalıdır. Bu hasletler, said olmanın ve mutluluğun esasıdır. Onları prensip yap, onlarla amel et buyurmuştur.